Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas sarrafoğlu Merhaba, Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Burası Açık Radyo. 95.0 frekansındasınız. Ben Atlas Harfoğlu. Sizinle önümüzdeki yarım saat boyunca önemli olduğunu düşündüğüm haberleri paylaşacağım. Ee, i̇lk başlamak istediğim konu Kıyamet Buzulu olarak da bilinen Tweetis e, Buzulu'nun son durumuna elimden gelince fazla yer vermek istedim programımda. Bu haberin ana akım medya dahil tüm basında yer almasını beklerdim ama tabii ki öyle olmadı. Belki buzulların kırılması haberine al, e, alışmışsınızdır ama bence bu kez gerçekten göz ardı edilmemesi gereken bir durum var. E, adı üzerinde zaten kıyamet buzulu. Hep kötü haber e, mi diyeceksiniz ama maalesef bu en kötülerinden biri bence. BBC News'un geçtiğimiz salı günü yayınlanan haberinde bilim insanları potansiyel olarak önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde Antarktika'daki en büyük buzullardan biri olan Tweetis Buzulu'nun dramatik değişikliklere uğrayacağını söylemişti. Ee, ve Tweetis Buzulu'nun e, ön bölümünde şimdiye kadar nispeten istikrarlı yüzen bir bölümünün araba camı gibi kırılabileceğini söyleyen bilim insanları erime hızı nedeniyle şu anda Twitter'da yoğun bir çalışma programı yürütüyorlar. Bunun bugün küresel deniz seviyeleri üzerinden nispeten sınırlı bir etkisi var ancak buzulun hepsi eriyecek olursa drenaj havzasından yukarısında okyanusların yükseleceğini 65 santim Hatta yükselmeye yetecek miktarda buzu mevcut olduğu söyleniyor. Böyle bir kıyamet günü senaryosunun yüzyıllar boyunca gerçekleşmesi pek olasılık göstermezken çalışma ekibi Tveitis'in artık ısınan bir dünyaya gerçekten oldukça hızlı bir şekilde yanıt verdiğini söylüyor. Uluslararası Tveitis Buzul İşbirliğinin ABD baş koordinatörü buzul bilimci Profesör Ted Scambos. Muhtemelen 10 yıldan kısa bir süre içerisinde buzulun ön bölümünde dramatik bir değişiklik olacak. Hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış çalışmalar bu yönde işaret ediyor. BBC News'a e, verdiği Demetçe bu Tweetys'ın hızını arttıracak ve buzulun tehlikeli kısmını etkili bir şekilde genişletecek dedi. Tweetys gerçek anlamda devasa bir kütleye kabaca e, Büyük Britanya ve Florida büyüklüğünde ve son 30 yılda Akış hızı iki katına çıktı. ITGC'nin bunu nasıl gerçekleştiğini de belirlemesi söz konusu. Sıcak okyanus suyunun, Twites'in yüzey cephesinin veya bilindiği adıyla buz sağlığının altına girmesinin ve erimesinin sonucudur dediler. Ilık su bu, buzu inceltiyor ve zayıflatıyor. Hatta hızlı akışına sebep olarak da ana buzul gövdesinin yüzer hale geldiğini, yüzer bölge ...kısmına geri itiyor... Bilim insanları durumun ne kadar vahim olduğu hakkında daha iyi bir fikir edinmek adına deniz tabanının çıkarılan buz örnekleri aracılığıyla kıtanın son 20 yıllık halinde son buzul çağına kadar geçmişini incelediler. Antarktika'dan ayrılırken buz dağları iceberg eli yani buz dağı kanalı olarak da bilinen büyük bir kanalda yüzerler bu buz dağlarında dökülen döküntülerde deniz tabanını birikerek çalışmacılara ve araştırmacılara daha doğrusu Su altında yaklaşık 3,5 kilometrelik bir tarihi kayıt kaynağı sağlar. Bu doğal kayıt defterini Buz Tabakası Hareketi'nin bilgisayar modelleriyle birleştiren ekip bu sayede son bin yılda Buz tabakasının geri çekilmesinin 8 aşamasını belirledi. ITGC ekibi Doğu sağanlığının önümüzdeki birkaç yıl içinde sırttan ayrılacağını ve bunun istikrarı bozacağını söylüyor. Ve sabitleme devam etse bile bu sağanlığında devam eden kırığın ilerlemesi neredeyse kesin olarak bölgeyi parçalayacaktır. Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Erin Petit bunu yavaş yavaş yayılan birkaç çatlığın olduğu ve sonra aniden arabanızla bir kasisi açtığınızda çatlakların her yönden parçalanmaya başladığı o araba camını biraz benzer şekilde hayal ediyorum dedi. Etkilenen alan bir bütün olarak buzul bağlamında düşünüldüğünde çok küçük ancak asıl önem yeni bir akış rejimine geçiş ve bunun daha fazla buz kaybı açısından ne anlama geldiğidir. ABD Ulusla Ulusal Bilim Vakfı ve Biliş Krallık Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilen 5 yıllık proje Twitter'sı Benzeri görülmemiş bir inceleme altına alıyor. Antarktika'da her yaz mevsiminde bilim insanları buzul davranışlarını mümkün olarak her şekilde araştırırlar. Uydudan, buzuldan ve tweets'in açıklarındaki gemilerden. Bu ekipler şu anda yeni sezon için yolda bazıları hatta sahaya çıkmadan önce covid karantinasında. Yeni yıl projelerinden biri Twates'ın yüzen buzulunun e, altına dalış yapacak Boaty McBootface olarak bilinen sarı renkli denizaltıya su sıcaklığı, akıntı yönü ve türbülans açısından erimeyi etkileyen tüm faktörler hakkında veri toplamak olacak. Otonom araç sağınlığın altındaki boşlukta kendi yolunu izleyerek bir ila 4 gün sürebilecek görevine devam edecek. Deniz tabanı arazisi son derece engebeli olduğu için bu yürütülecek çalışma yüksek bir risk olarak görülüyor. İngiltere Ulusal Oşanografi Merkezi'nden Dr. Alex Phillips bu gerçekten korkutucu. Boatiyi geri alamayabiliriz dedi. Aslına bakacak olursak tweets ile ilgili uzun zamandır haberler yapılıyor. Yani bu buzul. Sağlığının tehlike çanları zamandır çalıyor ve bilim insanları bunu dinleyerek yorum yapıyorlar 2019 yılının haziran ayında Daily Mail gazetesinin bir haberini buldum mesela. Haberde buzul ile ilgili yapılan bir çalışmadan bahsediyor ve erimesi durumunda bir devreme noktasına yaklaşıldığını ve küresel deniz seviyesinde durdurulamaz bir yükselişi tetikleyeceği konusunda uyarılar yapılıyor. Ancak 2019 şartları altında bu, buzulun e, 150 yıl içinde yok olacağı görülmüş. E, mevcut deniz seviyeleri, küresel ısınma öncesi seviyelerin yaklaşık 3 cm üzerinde ve dünya çapında e, artan kıyı taşkınlarından sorumlu tutuluyor. Georgia Institute of Technology'nin Yer ve Atmosfer Bilimleri Okulu'nda yardımcı doçent olan Proje çalışma lideri Dr. Alex Robel 2019'da bu istikrarsızlığı tetiklerseniz sıcaklıkları artırarak buz tabakasını zorlamaya devam etmeniz gerekmez. Kendi kendine devam edecek bir döngüye girecektir ve asıl endişemiz de bu demiş. Dr. Robel şunları da söylemiş potansiyel deniz seviyesi senaryolarının üst sınırına karşı dirençli olarak kritik altyapıyı tasarlamak gerekecek. Bu su arıtma tesislerinizi ve nükleer reaktör reaktörlerinizi mutlak en kötü durum senaryosu için inşa etmek anlamına gelebilir. İsterseniz kısaca Twitus Buzulu'nun küçülmesiyle ilgili verilen haberlere bakalım. E, Twitus Buzulu Birleşik Krallığın toplam boyutundan biraz daha küçüktür. Yaklaşık olarak Washington eyaletiyle aynı boyuttadır ve e, Amundsen denizinde bulunur. 4000 metreye kadar olan yüksekliği küresel deniz seviyesinin yükselmesine ilişkin tahminlerde bulunmasının anahtarı olarak kabul ediliyor. Buzul ısınan okyanus karşısında küçülüyor ve iç kısmı deniz seviyesinden 2 kilometreden daha aşağıda olduğu için stabil olmadığı düşünülüyor. Kıyıda ise buzulun dibi oldukça sığ. Twitus buzulu 1970'lerden beri önemli bir akış ivmesi yaşıyor. 1992'den... 2011'e kadar Twitter Toprakla birleşen merkezi yaklaşık 14 kilometre geri çekilmiş. Bu bölgeden bir bütün olarak yıllık buz daşarcı 1973'ten bu yana yüzde 77 artmış. İç kısmı deniz seviyesinin çok altında bulunan Batı Antarktika buz levhasının geniş kısmına bağlı olduğundan buzul. Batı Antarktika'nın potansiyel deniz seviyesi katkısının çoğunu açılan bir kapı olarak kabul ediliyor. Batı Antarktika'daki Twaits buzulu çökerse deniz seviyesinin yükselmesi... ...Şangay'dan Londra'ya, Florida'dan, Bangladeş'in, Alçak Bölgelerine ve Maldivler gibi tüm ülkelere kadar şey, e, şehirleri e, tehdit edebilecek nitelikte. Buzulun çöküşü aynı zamanda da New York ve Sydney gibi büyük şehirleri de sular altında bırakabilir. ABD'nin e, güneyindeki New Orleans... Houston ve e, Miami bölgeleri de özellikle sert darbe alacak gibi görünüyor. Şimdi bu kadar karamsar bir haber. Sonrası bir şarkı arası verelim ve John Denver'dan Whose Garden Was This isimli şarkıyı dinleyelim. Sonra da haftanın e, birkaç önemli haberine e, kısa kısa bakacağız, devam edeceğiz. Geri döndük yeni bir haberle devam ediyoruz. Avrupa Çevre Ajansı'nın hazırladığı yeni raporunda kıta genelinde ortalama sıcaklıkların artmaya devam edeceği ve aşırı sıcaklıkların daha çok görüleceği öngörülüyor. Raporda Avrupalıların daha fazla gün için aşırı sıcaklık ve aşırı yağış olaylarına hazırlıklı olmaları gerektiği kaydediliyor. Kopernikus İklim Değişikliği Hizmetlerinin desteğiyle hazırlanan raporda Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarındaki artıştan inkar edilemez derecede sorumlu olduğuna dair bulguların bulgularına yer verilirken bölgesel iklim risklerinin ekosistemleri ve ekonomik sektörleri nasıl etkileyeceği hakkında da bilgi veriliyor. Raporda öngörülen riskler şöyle sıralanıyor. Güney Avrupa daha sıcak yazlara, daha sık kuraklığa ve artan yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmalı. Kuzey Avrupa'daki yıllık yağış ve şiddetli yağmurların artması bekleniyor. Orta Avrupa'da yaz yağışlarının daha e, azlığı yaşanabilir aynı zamanda şiddetli yağış, nehir taşkınları, kuraklıklar ve yangın tehlikeleri de dahil olmak üzere daha sık ve daha ağır koşullara e, maruz kalabilir. Deniz yüzeyi sıcaklığı, deniz ısı dalgaları ve su asitlenmesinin tüm Avrupa bölgesel denizlerinde artması öngörülüyor. Kuzey Baltık denizi hariç tüm Avrupa sahillerinde deniz yükselmesinin e, hızı e, gittikçe de artıyor. Raporda ayrıca deniz yüzeyi sıcaklığı, deniz ısı dalgaları ve su asitlenmesinin tüm Avrupa denizlerinde artması, Kuzey Baltık denize hariç tüm Avrupa sahillerinde deniz seviyesinin yükselmesini öngörüyor. E, raporun kilit mesajı ise insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği Avrupa'daki aşırı hava olaylarındaki artıştan inkar edilemez bir şekilde sorumludur şeklinde.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 Asya'daki hükümetler ve şirketler enerji dönüşüm planlarını desteklemek ya da net sıfır hedeflerine ulaşmak üzere gereken emisyon azaltımını sağlamak amacıyla gelecekte CCS teknolojilerine bel bağlıyor. CCS teknolojileri elektrik üretimi ya da endüstriyel üretim kaynaklı karbondioksit emisyonlarının tutulması ile atmosfere salımı önlenen bu emisyonların taşınmasını ve kalıcı olarak yer altında depolanmasını içeriyor. Bu haber üzerine söylemek istediğim benim e, şu var aslında karbon yakalama ve depolama teknolojilerine bel bağlanamayacağını bilmek güzel çünkü e, nasıl olsa e, elimizde teknoloji var e, diyerek kaynaklarını sömürmeye devam edilmesi çok e, karşılaştığımız en çok karşılaştığımız şey hatta. E, o yüzden fosil yakıtların toprağın altına bırakılmasını bir an önce e, yolu bulunmalı. Kayıtın başında kıyamet buzulunun 5 yıl içinde parçalanması ihtimali haberinin üzerine hatırlatmak istiyorum. Bu senenin Mayıs ayında Dünya Meteoroloji Örgütü ve İngiltere Metofis yıllık ortalama küresel sıcaklığın parsiklim anlaşmasını talep edilen ısıtma sınırı olan sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5 derece üzerinde olma olasılığının %40 olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan küresel iklim eğitimlerinin güncellenmiş bir değerlendirmesine göre, dünyamızdaki 5 yıl içinde 1.5 santigrat derecelik ısınma işareti geçici olarak aşabilir diyordu. Metafis'in güncellenmiş küresel 10 yıllık iklim tahminine göre 2021-2025 arasında en az 1 yılın kaydedilen en sıcak olma olasılığı %90 o olasılığı oldukça çarpıcıydı. Metafis ayrıca önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık ortalama küresel sıcaklığın 0.9% ...derece ile... ...1.8 derece arasında... ...bir sıcaklık olması... ...muhtemeldir diyordu. Ayrıca bu hafta başında... ...New Scientist dergisinde bir grup... ...bilim insanı... ...Amazon yağmur ormanlarının çöküşün eşiğinde olduğunu... ...ve sadece 5 yıl içinde... ...kuru bir savana'ya dönüşebileceğini söylediler. Yani... Kocaman Amazon yağmur ormanları, kocaman bir ekosistem, o kadar fazla canlıya, o kadar fazla bitkiye, hayvana, hatta insana ev sahipliği yapan kocaman bir orman 5 sene içerisinde kuru bir savana olabilecek. Yani bunu söylüyorlar bize. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli bir iklim değişikliği araştırmacısı olan Luciana Gatti bu korkunç öngörüyü tekrarlayan birçok kişiden biri. New Scientist'e de verdiği demeçte Amazon'un toplu bir çevre felaketinden sadece 5 yıl uzakta olabileceğini iddia ediyor. Dergiye verdiği demeçte Gatti çökmek üzereyiz dedi. Acil durumdayız şimdi harekete geçmemiz e, gerekiyor. Bu bir kabul gibi diye de ekledi. Bu gidişatı değiştirmek için dar bir fırsat penceremiz var e, diye yorum yapan Brezilya Üniversitesi'nde biyolog Mercedes e, Bustamante. New Scientist'e verdiği demeçte hızla e, harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. En azından tüm ormansızlaştırma çabalarının derhal durdurulması gerektiğini ve yağmur ormanlarının eski haline getirmek için agresif bir yeniden ağaçlandırma kampanyasını takip etmesi gerektiğini ekledi. Bilim insanlarının çağrılarını çok iyi anlıyorum ama gerçek şu ki Amazon yağmur ormanlarının çökmesini önlemeye yönelik her türlü çabanın yıllar önce değil onlarca yıl önce yapılması gerekiyordu. Şimdi önümüzde Amazon yağmur ormanlarının savana e, Savana'ya dönüşmesini önlemek için sadece maalesef 5 yılımız var. Yani önümüzdeki 5 sene insanlığın hatta tüm canlıların e, geleceğini belirleyecek bir dönem. Liderlerin aldıkları kararlar, halkların uyanışı ve değişimler için zamanımız gerçekten çok daralıyor. Devirme noktasına ulaştığımızda geri dönülmez bir uçurma. E, uçurumda olma ihtimalimizi düşünmek istemiyorum bile ve iklim krizi e, geleceğin veya uzak bir zamanın konusu değil. Şimdi burada aşırı hava olaylarını yoğunlaştırıyor, yiyecek ve su kaynaklarını tehdit ediyor ve sağlığımızı riske atıyor. Manşetler bizi kıyı şeridindeki sel baskınlarından ve dağılan buz tabakalarından Madagaskar'daki kuraklığa ve Amerika'nın batı yakasındaki yangınlara kadar giderek artan sayıda felaketle bombalıyor. Bana en sık sorulan sorunun sana umut veren nedir olması aslında pek de şaşırtıcı değil çünkü gerçekten e, umutsuzca ...umuda ihtiyacımız var... ...çünkü çok geç olduğuna inanırsak... ...öyle olacak... İnanmaya, ...inanmamamız gerekiyor... ...çünkü hala zamanımız var aslında... ...ihtiyacımız olan umut... ...gerçekçi ve inatçı olan türden... ...sadece başını kuma gömen deve kuşu gibi olmak... ...veya sadece olumlu düşünmekle... ...ilgili değil yani... ...iklim değişikliğine ne kadar ciddi olduğunu... ...ve bildiğimiz şekliyle... ...medeniyetin geleceğinin... ...risk altında olduğunu kabul ederek başlıyor... Bu krizin ezici doğasının farkına varmak bize korku ve endişe verebilir ama bu duyguları da kabul etmemiz gerekiyor. Herkesin sorusu farklı olabilir. Benimki korkunun beni kilitlemesine izin mi vermeliyim yoksa onu harekete geçmek için bir onu harekete geçmek için dönüştürüp kullanmalı mıyım? Benim için sadece bir yol umuda çıkıyor. Sizin de kendi umudunuzu bulmanızı diliyor ve programıma The Weekend'den Die For ile bitirmek istiyorum. Benim için e, oldukça önemli olan ve anlam ifade eden bir şarkı aslında. O zaman haftaya cuma saat 14'e tekrar görüşmek üzere. Dünyamıza iyi bakmaya devam edelim. İklim Kuşağı Konuşuyor hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.